Kent'in Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken... Kentin Gizli Öyküleri programıyla Açık Radyo Mikrofonları'ndan sizlere merhaba diyoruz. Her programda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan bir insan öyküsünü, yaşam öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var ve az sonra kendi yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak. Sevgili Aslı Bastıyalı, hoş geldin Aslı. Hoş bulduk Kenan, teşekkür ederim. Havet Biz teşekkür için. ediyoruz katıldığın için, yaşam öykünü bizlerle paylaşmak istediğin için. E, söyledik, Aslı dedik yaşam öykünü duyması lazım dinleyicileri. <Gülüyor> ...gelir misin programımıza konuk olur musun dedik... ...o da sağ olsun bizleri kırmadı ve bugün aramızda... Nasılsın? Kim ne yapsın benim yaşam öykümü önce deyip... ...ama arkasından... ...tabii çok gurur duydum... Bakalım, <gülüyor> Bakalım yaşam öyküsünü dinleyicilerimiz duyunca... ...aynı şeyi söyleyecekler mi acaba... Ee... Tabii hmm. yaşam öyküsünden istiyoruz ki biz dinleyicilerimizin birçok için şu anda bizi belki radyoların başında dinleyen dinleyicilerimizin ilham alacağı birçok nokta olayı çıkabilir. Doğru. Belki senin yaşadıklarını yaşayan, benzer şeyleri yaşayan, o noktalardan hareketli bir şeyler yapmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Bu programda ünlü isimleri zaten konuk etmiyoruz. Hmm. Herkesin tanıdığı, bildiği ya da önemli Magazin başarı yani. öykülerini, hmm. magazinler hayat öykülerini değil. Programın teması da o zaten sıradan insanların gizli yaşam öykülerini ve de. kentin evet kente gizli. anlam katan değer veren e, yaşamlarıyla kenti yaşanılır kılan gizli kahramanları konuk etmeye çalışıyoruz. Sen de o kahramanlardan bir tanesisin. Peki dinleyicilerimiz merak etmiştir. Aslı Bastıyalı kimdir kısaca desem ne söylersin bize? Ee, e, 37 yaşındayım. 37 ee, yaşındayım bir çocuk annesiyim ee, ve hani bugüne kadar değişik e, deneyimler e, yaşamış ve sonunda daha huzurlu ve mutlu bir yaşamındaki evreye gelmiş birisiyim diyebilirim. O arada yaşanılan şeyler zaten herhalde beni birazcık e, bu gizli öyküleri paylaşma <gülüyor> konusunda e, bir aday yaptı. Ne ee, Nerede başladı yaşam öykünü? 37 yıl önce. Evet, 37 yıl ya böyle söyleyince de gerçekten çok uzun geliyor. <gülüyor> Yaşımı böylece radyodan herkese ifşa etmiş olduk bir kere <gülüyor> evet, daha. 37 Haziran ayında 37 olacak. E, 37 yıl önce Kayseri'de doğmuşum ben. E, İncesu'da. E, ama hani orayla ilgili çok fazla bir anılarım yok açıkçası. Çünkü 2 e, yaşında e, İstanbul'a e, geldik. 2-3 yaş Kayseri, civarı. Kayseri baba ya da anne mesleği nedeniyle mi yoksa e, evet, yani benim, benim Annem İstanbullu aslında doğma büyüme. Babam Kayseri'li. E, babam doktor, dermatolog. E, İstanbul'da okumuş o da İstanbul ve Ankara'da. Sonra memleketine dönmüş. Orada işte memleketin dermatoloğu <gülüyor> oralı bir şekilde ilerlerken sonra İstanbul'a geldik biz ama tabii hani geliş hikayemiz de aslında birazcık hüzünlü bir hikaye gelme sebebimizde. Neden ne oldu o dönemde de İstanbul'a geldiniz siz Kayseri'den? Evet ya biz aslında üç kardeştik o zaman benim benden dokuz yaş büyük bir ablam var ve daha da büyük 11-12 yaş büyük. De. Bir abim varmış e, Abim vefat ediyor maalesef Ben Hı -hı. çok küçükken e, Ve e, öyle olunca da e, Herhalde bir değişiklik Yapmak amacıyla annem de Hani İstanbullu ailesine e, Yakın olsun yeni bir sayfa hayatta Açılsın e, ablam için Falan da diye düşünerek e, İstanbul'a geliniyor bu dönemde net dolayısıyla yani hangi hastalıktan neden dolayı kaybettiğini biliyor musun? Ee, ya o dönem tabii şimdi çok eski yıllar 35 yıl öncesi olduğu için hemen hemen çok çok net anlaşılamamakla birlikte bağırsak düğümlenmesi karın ağrısı ve bağırsak düğümlenmesiyle hani 14-15 yaşında bir çocuk düşün Hı -hı. ameliyata giriyor ve hani ameliyat sırasında kaybediliyor. Ama hani bağırsak lenf bezleriyle ilgili bir sorun olduğu lenfoma olabileceği falan da düşünülüyor. Ee, dolayısıyla hani işte, tabii şimdiki gibi değil çok eski yıllar e, çok fazla e, anlaşılamamakla birlikte hani o zaman işte ameliyata girdi ameliyattan çıkamadı gibi böyle bir şey e, oluyor Tanımlama ee, Evet ve iki yaşındasın, ailenle beraber İstanbul'a geliyorsun. Evet. İstanbul'da nereye yerleşiyorsunuz? Nasıl bir çocukluk geçiriyorsun? Ee, i̇ki, tabii bu olaylar olup gelene kadar birazcık hani galiba üç yaşına falan hani gelmiş oluyorum. İstanbul'da Erenköy'e, Bağdat Caddesi'nin bir paraleline yerleşiyoruz. Oradaki evimize. Ee, babam da o zamanlar işte Beyoğlu Hastanesi'ne başlıyor falan. Orada yeni bir hayat kuruluyor. Ee, ama tabii o hayatla ilgili benim hatırladığım şeyler birazcık. Ee, sonrasındaki hayatımda da hani hiç farkında olmadan etkileştiyorum olacak olan bir şey. Bütün aile yetişkin ve çok üzgün ve de hani moralleri bozuk olduğu için o dönemde ben kendimi sürekli onları neşelendirmeye, güldürmeye çalışırken çeşitli şakla bandıklar, şebeklikler yaparken hatırlıyorum. <gülüyor> Evin eğlenceli karakteri, evet, zaten küçük, aileye enerji vermeye çalışan karakter. Yani küçük çocukların zaten görevi hani odur. <gülüyor> hani evet. biraz şey gibi de görüyorum. Yani küçük çocuk kendine bir yer edinebilmek için ailen içinde herhalde kardeşler arasında, sempatik, hep, sempatik olmak zorunda. Yani <gülüyor> ilgiyi de toplamak için falan. Sırf bu da değil ama dediğim gibi o herhalde içgüdüsel olarak negatif havayı dağıtabilmek için. Ee, İstan dışı yaptığın bir şey İslam belki de. dışı yaptığım bir şey sonrasında da hatta büyüdüğümde de e, o rol e, bana biçilmeye devam etti ilginç bir şekilde Hani hala e, daha sanki bir ortamda ailecek otururken hani benim bir şeyler söyleyip insanları hani, <gülüyor> eğlendirmem <gülüyor> gerekiyormuş gibi <gülüyor> O rol yapıştı üstüme Ama me. dediğin doğru bence küçük çocuklara biçilen roldür o Yani evin hep küçüğü evin haytası evin eğlence kaynağı e, Olumsuz bir şey olduğunda havayı dağıtacak yapacağı bir komiklikle e, o kara bulutları bir anda uzaklaştıracak kişi olarak görülür bu kadar anlattıktan sonra evin küçük çocuğu olduğumda herhalde belli oldu benim de. Evet. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Yapıyor muydun peki? Şeyler. E, doğal olarak. <gülüyor> peki. E, evin neşe kaynağı bir evet. aslı var karşımızda. Eşli İstanbul'da mi? yaşamaya başladı. Erenköy'de. Bir yandan okul Aynen. devam ediyor. İlk okul Erenköy'deki evimize yakın bir ilkokula gittim. Yani hep derslerinde de çok başarılı. Bizim aile böyle biraz e, zaten şey, e, inektir mi diyeyim? Yani hani böyle çalışkan. Çalışkan. <gülüyor> evet. İnek. <gülüyor> demeyelim. E, sorumluluk duyguları biraz fazla gelişmiş. İşte babam da öyledir, annem de öyledir, ablam da öyledir falan. Derslerinde hep başarılı olan işte ilkokuldan sonra e, Anadolu Liseleri sınavına e, girip Hüseyin Ahnü Sözen Anadolu Lisesi'ni kazanmış olan. Hani o konuda da e, hatta sürekli hep babamı suçlayan. Şimdi, yani devirler o kadar değişti ki bu da enteresan bir anımdır. İlkokuldayken ben Gerçekten çok iyiydim yani e, dersler e, konusunda e, ve Galatasaray Lisesi'nde kazandım ve annemler e, karşıda uzak diye beni Galatasaray Lisesi'ne göndermeyip uzak koşu yolunda <gülüyor> olan Hüseyin Hanım'ın sözler Anadolu Lisesi'ne gönderdiler o zamanlar çok mantıklı gelmişti. Eve şimdi, yakın güven altında, ha, evet, hemen yani, ulaşılabilir. Aynen hani şimdi tabii çok da şey yapamıyorum hani aile için zaten hani bir çocuklarını kaybetmişler hani çocuk böyle köprüyü geçecek gidecek o küçük yaşlarda falan ne gerek var falan diye düşünmüş olabilirler ama ay şimdi geri dönüp baktığımdan hani insanların mesela Galatasaray'a girmek için neler yaptığını gördüğümde falan hani siz ne yiyordunuz ne içiyordunuz da bu kafalardaydınız falan diyorum yani zaman zaman ama her işte bir hayır vardır. Okulumu da çok sevdim çok çok güçlü arkadaşlıklar kurdum oradaki yedi. Da. Çok iyi bir okul aslında Hüseyin Amis Özen Anadolu Sesi de tabii ki sadece Galatasaray kadar eski ve köklü değil. <gülüyor> ee, ve oradan sonra yine e, şey yaparak e, aynı çalışma temposuyla diyeyim e, lise hayatından sonra da e, Ot diye girdim. Çalışkan başarılı bir aslı var. E, artık İstanbul'da yaşıyor evin küçük çocuğu ama derslerinde çok başarılı. Ve en sonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne Hangi bölüme? Ya kimya bölümüne girdim. Orada da aslında enteresan bir hikaye var. Ben e, aslında e, tıp okumak istiyordum. E, fakat doktorluk yapmak istemiyordum gerçekten çok enteresan. Yani tıp okuduktan sonra reklam yazarı olmak istiyordum. Çok enteresan. Ama tıp okuyayım ben. <gülüyor> Ama de. tıp oku. İşte babamdan etkilenmek herhalde bilmiyorum. Yani biyoloji sevmek falan e, ve. Ee, aslında iyi de bir sonuç yaptım. Ee, üniversite sınavında çok iyiydi. Fakat tıbbı yani yazdığım İstanbul'daki tıbbı 0.006 puanla mı ne? Kaçırdım. Yani bu tabii çok enteresan bir şeydi benim için. Ve bir felsefe sorusunu, en sondaki felsefe sorusunu görmemişim. Kitapçının arkasındaki çok Kolay bir soruydu. Ve onu mesela yapmış olsaydım muhtemelen bambaşka bir hayat çizilecekti önünde. Doktor olmuştun şimdi. Evet çok enteresan. Yani doktor mu olmuştum yine hani yine aynı yollara mı şey yapmıştım bilmiyorum ama. Hani özellikle de felsefe sorusunun buna sebep olmuş olması manidar. <gülüyor> <gülüyor> yani <Düşünmelerimi gülüyor> evet olmuştum. yani beni düşündürmüştür. Ama yine her işte bir hayır vardır diyorum. Yani Ottu'da hayatımın en güzel yıllarını geçirdim. E, eşimle orada tanıştım. En güzel arkadaşlıklarımı kurdum falan. E, ve Ankara'da ODTÜ'de Kimya okumaya evet, başladım. Evet, kimya okudum. İstanbul'dan sonra Ankara'ya alışmak sorun diye düşünüyorum. Çok kolay oldu. Yani ben Zaten çok nadir İstanbullulardandım Ankara'daki. Hani herkes niye... E, İstanbul'da <gülüyor> okumadın da Ankara'ya geldin. İstanbul'da okul mu bitti, niye buraya geldin diyenler çok oldu. Hani haklı olarak. E, ama şey, e, hem tabii ODTÜ'nün kampüsü ve havası çok farklıydı. Hem de bence şimdi dönüp bakıyorum. Bence her insanın hani üniversiteyi ailesinden uzakta okuması çok güzel bir şey. Çok büyük bir deneyim. Kesinlikle. Yani hayata, karşı, ya, hayata hazırlanabilmek, ayaklarının üzerinde durabilmek için... O yüzden hani hiç e, böyle mantıklı bir akışla olmasa da iyi ki <gülüyor> olmuş diye düşünüyorum. E, çok şeyler kattı bana Ottu. Peki Ottu'da aynı zamanda 19 yaşında eşinle tanıştın. Evet... Otte de bir radyoculuk geçmişim de var. Radyo Ott'de. Evet, ben <gülüyor> bu arada. Oldu. Evet ya ben <gülüyor> radyocu olmayı da çok istemiştim ya. Hatta e, böyle ortaokulda lisede falan işte Kentefe, falan giderdik. Yani böyle birçok e, şeylerde çok çalışmak istemiştim ama tabii çok küçüktüm yani hani 15 yaşında e, tabii almamışlardı <gülüyor> beni Doğal o zamanlar. Olarak. Doğal olarak. E, Radyo Ott çok iyi bir radyodur. Yani orada bir süre çalıştım. E, çok uzun süre olamasa da yazları İstanbul'a döndüğüm için çok kalıcı olabil, olamıyordum orada. Ee, ve eşimle tanıştım evet e, o da otide okuyordu makine mühendisliğinde e, ben girdiğim yıl hani ona tanıştım o da bir yaş büyüktü ve sonrasında da hiç ayrılmadan bu günlere geldik. Yollarınız tamam sonra okul bittikten sonra birleşti ve evlendiniz. Aynen okulu bitirir bitirmez evlendik. Yine şimdi dönüp baktığım zaman yani e, nikah fotoğraflarımıza, düğün fotoğraflarımıza gerçekten çocuk, çocuk, çocuk gibiyiz. ya Şey gibi böyle okul <gülüyor> müsameresine katılıp gelinlik, damatlık giymiş insanlar gibiyiz. 23 yaşındaydım. Yani çok komik gerçekten. E, ama memnunum. Sonra herhalde işe girip İstanbul'a geldin evet. diye düşünüyorum. Ee, ne tür işler yaptın daha sonrasında ee, Sonrasında İstanbul'a geldim ve en baştan planladığım gibi e, reklamcı oldum Hani dedim ya tıp da okusam reklam yazarı olacağım <gülüyor> Reklamcı olmayı kafana koymuştum <gülüyor> tabii, ama tabii. başka bir yani derslerin iyi olduğu için iyi bir üniversitede iyi ya, bir evet. bölüm bitireyim Sonra ben ne de reklamcı olacağım dedim ve reklamcı oldum sonunda Evet evet aynen öyle oldu Reklam yazarlığı yaptım reklam e, ajanslarında İstanbul'daki iyi e, ajanslarda ee, birkaç yıl Ondan sonra biraz daha kurumsal Bir hayata geçmek istedim ee, Reklam tarafındansa daha doğrusu müşteri tarafına daha çok geçmek istedim. Reklam ajans tarafında olmaktansa ve e, çeşitli büyük şirketlerde e, uluslararası şirketlerde çalıştım. Hep pazarlama alanlarında yani kimya ile ilgili e, şeyim hani makarna yaparken içine tuz atmayalım sonra öteye geçemedim <gülüyor> maalesef. Hani tuza atarsak önden daha geçmişer falan. O tip konularda bana faydası oluyor. Onun dışında bana çok bir faydası olmadı okuduğum şeyin. E, hep Pazarlama, reklam. E, o taraflardaydım yani. <gülüyor> ve uzun sürede hani şirket ismi vermemekle birlikte çok iyi şirketlerde çalıştım. Ve sonra bir gün hayatına Bahar bomba. geldi. Bomba. Ay pardon. <gülüyor> evet ama o da bir bomba. Önce güzel bomba. <gülüyor> sonra 2010'da 29 yaşındayken e, Bahar oldu. E, i̇lk ve tek çocuğumuz. E, hani tabii ki çok hayat değişti ama iyi yönde değişti sorumluluklar arttı ee, ama bir yandan da eşimde ben de çok yoğun bir çalışma temposuyla hani çalıştığımız işte Bahar'ın biraz daha hani okula gittiği falan çok daha çok vakit ayıramadığımız bu beyaz yakalı hayat denen hayatın birazcık ortasındaydık ee, ki. <gülüyor> Anne baba çok yoğun çalışıyor koşturuyor. Ee, ...Bahar dünyaya geldi daha küçük yaşta ama e, anne babanın o temposundan, koşturmasından... ...ki sen o dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam uluslararası bir firmada çalışıyordun. Evet, pazarlama müdürüydün. Pazarlama müdürüydün. Ha -ha. Bütün bu koşturma devam ederken Bahar bir yandan büyüyordu. Ee, bir gün Bahar üç buçuk yaşındayken evet. yanlış hatırlamıyorsam ne oldu? Ay ne oldu, ne olmadı ki? Öncelikle biz... Ee... Domuz gribe olduğunu düşündük. ve <gülüyor> Bahar bir gün e, yani her yuvaya giden çocukta olduğu gibi ateşlendi işte halsizdi falan. E, üç buçuk yaşında daha yeni anaokuluna başlamıştı. Sonra tam da domuz gribinin hani ilk yayıldığı ve herkesin çok korktuğu zamanlar. Artık domuz gribinden pek korkmuyoruz ya yani hani mevsimsel gribe dönüştü ama o zamanlar gerçekten çok korkunç bir şeydi. Biz de domuz gribi olduğunu zannederek çok korkarak hastaneye gittik. Ve yattık ee, böyle bacakları ağrıyordu Biraz halsizdi falan Tam domuz gribi belirtileri İnsanın her yeri ağrır elini kaldıracak hali olmaz falan Ve domuz gribi tedavisi başladı Sonra e, ikinci gecemizde Ki bu sırada eşim de Çin'de iş seyahatindeydi Ben de baharla kalıyorum e, Bir akşam gece e, Telefon geldi ve bankoya beni çağırdılar e, Ve doktor telefonda bana Domuz gribi değil lösemi olduğunu söyledi ee, bu aslında daha sonra yaptığım birçok şey için e, ilk e, bende şimşekleri çakan mı denir artık şeyleri tohumları Her şeyin atan belki şey de başta oldu. oldu. Çünkü hani telefonda böyle bir haberi almış olmak çok yanlış ve çok travmatikti yani açıkçası. Ee, Tabi nasıl alırsınız alın çok kötü bir haber ama e, Hı -hı. ve o günden sonra üç buçuk yaşındaki kızım Bahar'ın lösemi olduğunu domuz grip şüphesiyle yattığı hastanede öyle. telefonda doktor tarafından Aslıya sana dediler ki senin kızın lösemi. Evet domuz gribi değilmiş hazırlanın sabah sizi pediatrik onkolog daha özel bir hastaneye sevk edeceğiz erkenden hazır olun dedi doktor. Ee, tabi o gece nasıl bir geceydi hani anlatmaya gerek yok bunu herkes <gülüyor> <özellikle>. ed <ediyorduk gülüyor> evet anne baba olanlar daha iyi olmak üzere herkes anlar ve yepyeni bir hayat başladı. Neler ee, yaptınız nasıl geçti ondan sonraki süreç? Şimdi tabi çok... Başları çok korkunç. Giderek biraz daha e, insanoğlunun her şeye alıştığı gibi buna da alıştığımız bir süreçti. E, lösemi tedavisi öncelikle çok, bilmeyenler için çok uzun bir tedavi. E, tekrarlamaması için uzun süre koruma tedavileri veriliyor. Ama bu koruma tedavileri bile çocukların hayatını çok etkiliyor. Bağışıklığını düşürüyor, işte saçlarını döküyor falan. Hani bildiğimiz o görüntülere de yol açıyor. E, kızlarda iki buçuk yıl, erkeklerde üç buçuk yıla yakın bir tedavisi var löseminin. Ee, i̇lk başta... <coughs> E, çok büyük bir korku tabii çünkü lösemi deyince insanın aklına hemen e, çok korkunç görüntüler geliyor e, özellikle hani hepimizin lösemi falan reklamlarıyla büyümüş insanlar olarak e, çok, gördüğü evet <gülüyor> gördüğü kadarıyla çok kötü şeyler geliyor ama bir yandan şöyle bilgiler de oluyor aslında lösemi gerçekten tedavi edilebilen bir hastalık çok büyük bir çoğunlukla e, %90'a yakın tam tedavi şansı var falan ama insan tabii onları düşünemiyor çünkü birdenbire hayatınızın e, değişeceği söyleniyor size hani her şey şey değişecek. Yani iş, işinizden ayrılacaksınız çocuk okula giderken gidemeyecek ee, sürekli hastaneye gidilecek sürekli bir yürek çarpıntısı olacak ve bütün bunların sonunda başarılı olmama şansı ihtimali de var yani hani, e, hani böyle tutacak bir dal yok gibi bir şey yani gerçekten çok korkunç bir şey ee, bu sürece başladık ve ilk başlarda ben ee, çok böyle e, birazcık e, kontrol e, manyaklığı mı diyeyim artık buna hani o şeyimle e, çok kontrol altına almaya çok çabaladım yani hani ilaçlarını sürekli düzgün verip işte söylenen her şeyi fazlasıyla yapıp yani o çalışkan öğrenci edasıyla e, böyle iyi bir haber almayı bir garanti almaya çok çabaladığımı hatırlıyorum doktordan ama hiçbir şekilde tabii bir şey garanti verilmiyor yani hani bilinmiyor sonrasında olur mu nasıl olur tekrarlar mı tekrarlamaz mı cevap verir mi bilinmiyor e, ve bu şekilde... Bir süreç başladı hani ilk benim için e, milat diyeyim hani Aha. her şeyi kontrol edemeyeceğimi anlamak e, ve e, kontrolün altında e, olmayan şeyleri ya yani etki alanında olmayan şeyleri birazcık akışına bırakmakla ilgili e, öğreti oldu öğrendiğim ilk şey bu süreçte. Ee, ve ondan sonra da birazcık daha e, Anın tadını çıkarabilmeyi öğrenmek Çünkü ileriyi düşünerek Geçecek gibi değil çok uzun bir süreç Ve çok yorucu ve korkunç bir süreç İnsan ister istemez yaşadıkları sonucunda e, Bir şeyi buluyor Kendine bir çıkışı buluyor Bizim bulduğumuz yolda Birazcık daha böyle an yaşamak, anından keyif almaya çalışmak ve bir süre sonra ilk şoku da atlattıktan sonra hani o çocukluğumda da yaptığım gibi birazcık başta Bahar'ı, sonra işte eşimi, kendimi güldürmeye çalışmak oldu. İşte çünkü bu herhalde birazcık yapısal bir karakter özelliği de olabilir içten gelen bir şeyle. O ilk dediğim gibi biraz hani düzene girdikten sonra böyle bir süreç başladı ve... Aslında ilk e, altı aydan sonrası falan çok da kötü değildi. E, duruma adapte olduk e, kendi halimize, e, yaşantımıza. Ve daha e, çok keyif almaya e, başladık hayattan, günlerden. En ufak şeyleri bile kutlamaya başladık. En alakasız hani hastaneye gittik geldik trafik yoktu mesela. Hani akşam Yaşasın, pasta tutuyorum. kesiyoruz falan bunun için <gülüyor> çok kolay oldu falan diye. Gülmek için bahane yaratıyordun aslında evet, o dönemde aynen öyle. anladığım kadarıyla. Bahane... Ve Bahar'ın <gülüyor> tedavisi bir yandan hızla devam ediyor Sen e, 29 yaşında anne olmuş sonrasında 3,5 yaşındayken kızı bir anda hiç ummadığı bir hastalıkla karşılaşmış Ama bir yerden sonra ilk şoku atlattıktan sonra da sürekli e, pozitif enerji vererek, güldürerek, gülmeye sarılarak aslında e, Kızının bu tedavi sürecine destek olmaya çalışıyordun evet. Ayaklarının üstünde durmaya çalışıyordun Hızla e, tedavide de yol alındı diye düşünüyorum Evet, çok e, da iyi ne cevap oldu sonra? Verdi, çok şükür e, Sonra ...iki buçuk yılın sonunda iyileşti. Çok zor bir süreç olmasına rağmen... ...öğretilerle dolu bir süreçti. Fakat biz bu süreç içinde... E Medikal tedavi kısmı, hastane, işte doktor falan hani her şey çok iken işin psikososyal destek kısmında e, biraz zorlandık. Yani ta teşhisin söylendiği andan tutalım da hani telefonda söylenmesi. E, sonrasında e, nasıl bir destek almalıyız? Hani çok mutsuzuz falan hani ölüyoruz yani ne yapsak acaba? Çocuğa nasıl mutlu edebiliriz? Çocuğun en ufak e, bir şey hani saçı dökülecek onu nasıl söyleyebiliriz gibi pek çok konuda e, destek alamadık ve o... Uzun ve sıkıcı sürede çocuğun tam sosyalleşmeye ve oyuna ihtiyacı olan sürede bağışıklığı baskılandığı için onu okula e, ya da kalabalık yerlere gönderememenin verdiği sıkıntıyı çok yaşadık onu eğlendirebilmek ve sosyalleştirebilmek adına. Ve tüm bunlardan sonra da e, bahar iyileştikten sonra bu konularda bir şey yapmak istedim. Tabi bir yandan da kendi deneyimimizde bu gülmenin iyileştirici gücünü pozitif olmanın, olayların iyi yönlerini görüp küçük şeyleri bile büyüterek kutlamanın e, faydasını çok gördüğümüz için... Bu alanda farkındalık yaratıp bir şeyler yapmak istedim. Ne yaptınız bu alanda farkındalık yaratmak evet. için? Ee, önce bir e, proje gibi başladı. E, Gülmek iyileştirir diye bir proje ismi buldum öncelikle. Dikkat çekebilmek için ve e, aslında yaşamak istediğim, e, anlatmak istediğim şeyi de daha iyi e, anlatabileceği için. Ve sonra Gülmek ile ilgili çeşitli derneklerle mi birlikte proje yapsak, ilaç firmalarıyla mı derken iş sonunda bir dernek kurmaya vardı. Ve 2016 Temmuz ayında Gülmek İyileştir Derneği'ni kurdum ben. İyileştirir Derneği'ni toplumda gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan kesimlere psikososyal destek vermek amacıyla kurulmuş. Ve ilk hedef kitlesi de kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri. İlk ee, hedef kitlesi kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri ama bu sadece ilk hedef kitlesi. Aynen Onun işte toplumda gülmeye ihtiyacı olan herkese hizmet edebileceğiz. İnşallah sırayla bir herkese e, fayda evet. sağlayabileceğiz. Evet. Peki neler yapıyor bu, bugün gülmek iyileştirir derneği? E, bugün daha aslında uzun süredir çalıştığımız bir proje e, sonuçlarını 9 Mayıs'ta bir açılış yaptık. E, kanser tedavisi gören çocukların e, sosyalleşebilecekleri, arkadaşlarıyla oyun oynayabilecekleri hijyenik alanlara ihtiyaçları var. Hani bahsettiğim gibi baharda bu e, şey imkanı bulamamıştık. Onlar için böyle bir yer kurduk 6. Zade'de. Bu oyun merkezi ...bizinde çok gerçekten ileri e, hijyen e, uygulamaları yapıldığı teknoloji e, yöntemiyle e, ve çok dikkat ediliyor. E, ve burada 3-10 yaş arasındaki çocuklar gelip aileleriyle ücretsiz olarak oyun oynayıp e, öğretmen de var. Kanser tedavisi gören çocuklar. Evet, bağışıklı baskı 3-10 yaş arası. Aynen. Gelip, gelmek isteyen bütün çocuklara herkese, kapı açık. Evet çok yeni açıldık daha yavaş yavaş geliyorlar. O yüzden böyle bir tanıdığı olan varsa ya da kendisi böyle bir süreçten geçiyorsa herkese kapımız açık hafta içi her gün. Dokuzla altı arasında. Peki bu süreç bu öykünden sen sonunda öykü başka bir tarafa evrildi. Bahar iyileşti sağlığı yerinde. Evet çok şükür. E, sen evet. gülmenin iyileştirici gücüne inandığın için gülmek iyileştir diye bir dernek kurdun. E, bugün senin gibi e, senin yaptığın bu e, toplumsal faydaya dönüştürdüğün öykünün bu noktasında sana destek olmak isteyen, derneğe destek olmak isteyen kişiler olabilirler. Nasıl iletişim kurarlar sizle? Nasıl bulurlar sizi? E, aslında en çok kullanılan sosyal medya. Sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta hesaplarımız var gülmek iyileştirir olarak oradan takibe alıp oradan yazabilirler ya da infoet gülme iyileştirir orktr'e mail atarak gönüllümüz olabilirler bir yapabileceğimiz bir şey varsa hani onun için başvurabilirler onlar için ee, yeni umut bir aslında derneğiz. hep var değil evet. mi? Yani en zorda, en karanlık anda bile hissettiğinde insan kendini umut bir yerlerde saklı gizli. Yeter ki gülmenin gücüne inanalım, onun peşinden gidelim buluyoruz onu diye Aynen düşünüyorum. Aynen öyle yani. Peki yavaş yavaş evet. sonuna geldik programımızın. Son söz olarak aslında ne paylaşmak istersin, ne söylemek istersin mikrofonlarımızdan dinleyicilerimize? Ee, ben zor zamanlardan geçen herkesin e, mümkün olduğunca anı yaşamasını ve mevcut bulundukları e, an içindeki e, güzel şeyleri, onları gülümsetebilecek şeylere odaklanmalarını öneririm. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun için. Yaşam ederim. öykünü, öykünü bugün evrildiği noktada yaptıklarını bizimle paylaştığın için Aslı. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Evet efendim. E, Kentin Gizli Öyküleri programında bugün konuğumuz Aslı Bastıyalı'ydı. Aslı'nın e, bütün bu anlattığı bir de kitabı var Gülmek İyileştirir diye. Kitabı da temin edebilirsiniz. kitapçılarda bulabilirsiniz. E, tüm bu öyküsüne yer veriyor. E, hep diyoruz e, bir insanın içinde tutku varsa inanç varsa bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyorsa, karşısındaki şey ne olursa olsun bir şekilde çözüm bulup onun üstesinden gelebiliyor. Ve sonra geldiği noktada kendi yaşam öyküsüyle evrildiği noktada bütün bunu Bunlardan çıkardıklarını toplumsal faydaya dönüştürüp başkalarına da örnek olmak için, başkalarına da yardımcı olmak için başka başka girişimlere yönelebiliyor. Aslında tam da böyle sevgili kızı Bahar'ın hastalığı sürecinde hayatın onu öğrettiklerinden yola çıkarak, gülmenin gücüne inanarak gülmenin insanlara umut verdiğine inanarak ve iyileştiren bir gücü olduğuna inanarak Gülmek İyileştirir Derneği'ni kurup bugün başka çocuklara kendi kızının yaşadığı öyküyü yaşayan o zorlukları yaşayan başka başka çocuklara umut olmaya çalışıyor ve onların iyileşme sürecinde onları gülümsetebilmeye çalışıyor. Böyle yaşamaya Ülkeleri hep var oldukça biz biliyoruz ki yaşam hep güzelliklere kapılarımızı açacak. Yeter ki biz inanalım peşinden gidelim ve hiçbir zaman gülmeyi ihmal etmeyelim. Gülmeye inanalım. Birbirimize karşı gülümsemeye inanalım. Gülmenin dünyayı değiştireceğine inanalım. Sizler de kendi yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programı herkese açık. Bizlere Instagram sayfamızdan, Facebook sayfamızdan Kentin Gizli Öyküleri başlığından ulaşabilirsiniz. Ee, aynı zamanda geçmiş program kayıtlarını da yine e, sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Ee, i̇ki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yeni bir konukla, yeni bir yaşam öyküsüyle burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.